Bu arada gizemli bayan bir arpin yumuşak tınlayışını andıran bir sesle dikkatli çıkın dedi. Bu ses Piskaref'in damarlarında patlatacakmışçasına yeni kasılmalara neden oldu. Dördüncü kata geldiklerinde kadın kapıyı çaldı. Kapı açılınca ikisi birden karanlık sağanlıktan eve girdiler. Çirkin denilemeyecek bir kadın antrede onları elinde mumla karşıladı. Ancak kadın Piskaref'e öyle tuhaf hatta küstahça bir bakış fırlattı ki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 havalarım hemen uçu vereceklermiş gibi hafiftiler kendilerinden son derece hoşnut hatta resmen kendilerine hayrandılar